Altın İhsan, A Grim Calculus, ekonomistin bu haftaki başlığı her şeyi anlatıyor. Grim, karanlık, iç karartıcı, aynı zamanda gaddar demek. Yapmak zorunda olduğumuz acı bir hesap. Bir buçuk yüzyıldır liberal ekonomik düşünceyi temsil eden derginin hangi hesaptan söz ettiğini anlamak kolay. Koronavirüs pandemisi ekonomik bakımdan bize kaça mal olacak ve almak zorunda kalacağımız iki alternatif karar arasında tercih yaparken... Ne tür bir akıl yürütmeliyiz? Her şeyi kapatıp üretimi, dağıtımı yani tüm ekonomi makinesini bloke etmek yahut da bir insan kırımı ihtimaline razı olmak. Londra dergisinden okuyorum. New York valisi Andrew Cuomo insan hayatına bir bedel biçilemeyeceğini açıkladı. Eyaletinin içine gömülme riski taşıdığı bir durumla ilgili cesur bir adamın demeci. Ne var ki Cuomo her türlü araç çözümü bir kenara koyarak bunun bütün bir topluluk üzerindeki sonuçlarını hesaba katmayan bir tercihe fiilen sahip çıkıyor. Acımasız görünebilir ama önümüzdeki çalkantılı aylar boyunca bir çıkış yolu bulabilmek üzere liderlerin insan hayatı için bir bedel biçmeleri gerekiyor. Bir yoğun bakım ünitesinde kimi zaman ara çözümlerin kaçınılmaz olması gibi. Şu anda virüsle mücadele çabası sahip olduğumuz tüm kaynakları tüketecek gibi görünüyor. Pandemi türünden bir savaşta liderler, her eylemin büyük ekonomik ve toplumsal maliyetinden kaçamazlar. Bu yaz ekonomilerde gayri safi yurt içi hasılada çift taneli kayıplar olacak. Yaşanılan kapanma ayları toplumsal bir aradalığa ve akıl sağlığına zarar verecek. Bu kapanma ayları Avrupa ve Amerika ekonomilerinde Yurt içi hasılanın üçte birine mal olabilir. Piyasalar çökebilir ve yatırımların hızı düşebilir. Sonunda sosyal mesafelenme döneminin maliyeti kazançlarından fazla olacak. Hiç kimsenin kabule yanaşmadığı önümüzdeki tercihin bir yanı da bu. Her şey açık. Ekonomist, sert gibi görünen ama basit biçimde gerçekçi bir akıl yürütmeyi önümüze koyuyor. Dergideki alt başlıklardan biri, hard-headed, is not hard-hearted, salim kafayla düşünmek, taş kalpli olmak değildir. Bunu reddetmek ne mümkün? Toplumsal etkinlik akışı ve ekonominin döngüsünü durdurma kararıyla siyaseti yönlendirenler, önümüzdeki 3, 6, 12 ay için milyonlarca hayatı kurtardılar. Ama diyor ekonomist, ödün vermez bir tutarlılık içinde, önümüzdeki zaman içinde bu daha yüksek sayıda hayata mal olacak virüsün ortaya çıkarabileceği kıyımdan kaçınırken, önümüzdeki yıllarda kitlesel ölçekte işsizlik, üretim ve dağıtım zincirlerinin kırılması karşısında, borç ve iflaslar, yoksullaşma ve çaresizlik karşısında hangi senaryoları hazırlıyoruz? Durun bir dakika. Ekonomistin başyazısı akılcı, tutarlı ve karşı çıkılamaz. Ancak yalnızca kapitalizm olarak adlandırılan ekonomik biçime oyan kriterler ve öncelikler çerçevesinde böyle kaynakların tahsisi ve malların dağıtımının katılımdan sermaye birikimine bağlandığı bir ekonomi biçimi. Yani, yararlı mallara somut erişim imkanını soyut parasal değerlere bağlayan bir biçim. Peki, modern toplumu inşa etmek üzere muazzam kaynakların harekete geçirilebilmesini mümkün kılan bu model, bugün çıkış yolunu bulamadığımız bir mantıksal ve pratik tuzağa dönüştü. Şimdi ise, Çıkış yolu kendi kendini otomatik olarak ve maalesef şiddetle dayattı. İnsan iradesiyle donanmış güçlerin bilinçli kararıyla değil, tam aksine orkideye dadanan eşek arısı gibi kolektif organizmayı anlamak ve istemekten alıkoyan, onu üremekten alıkoyan, devam etmekten alıkoyan bir heterojen parçacık yüzünden. Bu yeniden üretimi durdurdu. Pek bir şeye ya da hiçbir şeye yaramadığı görülen müthiş miktarda parayı emdi. Artık tüketmiyor ve üretmiyoruz. Şimdi pencereden mavi gökyüzüne bakıp bütün bunlar nasıl bitecek diye kendi kendimize soruyoruz. Büyümenin ve birikimin kesintiye uğraması açlık, yoksulluk ve şiddetle ödeyeceğimiz ve ekonomistin feci bir olay olarak gördüğü biçimde kötü, çok kötü sonuçlanacak. Ben ekonomistin, Felaketçi yaklaşımına biraz mesafeli durmayı tercih ediyorum. Zira felaketi katastrofe'in etimolojik olarak ötesine geçilince başka bir panoramanın göründüğü dönemeç olarak görüyorum. Kata, öte ve strofeyn, hareket eden yer değiştiren olarak çevrilebilir. Yani öteye geçtik son 50 yılın bilinçli ve çok konuşan kararlı mücadelelerinin yapamadığı hareket sonunda gerçekleşti. Her şey ya da ona yakın bir şey durdu. Şimdi süreci yeniden harekete geçirme, soyut olanı biriktirme değil, yararlılık ilkesine göre harekete geçirme söz konusu. Herkesin tutumlulukta eşitliği ilkesi, rekabet ve eşitsizlik ilkesi değil. Makineyi harekete geçirebilmeyi ama önceki o aralıksız çalışan makineyi değil, esnek bir makineyi, daha sallantılı ama kesinlikle daha tutarlı, ve bize daha dost bir makineyi yeniden harekete geçirmeyi becerebilecek miyiz? Artık gerekli olan siyaset değil, hükümet etme sanatı değil. Siyaset herhangi bir şeyi yönetmeye, özellikle anlamaya muktedir değil. Bir çare politikacılar şaşkına dönmüş halde, oraya buraya sallanıp duran endişeli bir haldeler. Şu yeni oyun yönetilemez parçacıkların rizomatik çoğalışı, İradi değil, bilgiyi oynanılığına davet ediyor. Öyleyse siyaset değil ama bilgi. Ya Hangi bilgi? Ürünün parasal hesabını soyut ifadesine tercüme edip, o soyut değerin hacmini arttırmak için yıkımın hacmini arttıran, değerlemenin aynalar evinden çıkmayı beceremeyen ekonomistlerin bilgisi değil. Ama somut bir bilgi. Yararı değere değil, zevke, insanın zevkineşmesine dönüştüren bilgi. Belki bize F-35 savaş uçakları gerekli. Hayır, onlar bize gerekli değil. Onlar bir askeri ittifakın hesaplarını tutturmaktan ve daha yararlı biçimde ton balığı kutusu üretebilecek işçileri çalıştırmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Ve aynı zamanda bir tek F-35 uçağının parasıyla Kaç yoğun bakım ünitesi kurulabilir biliyor musunuz? 200. yüz. Biliyorum, bunlar karşılıklı bağımlılıkların nedenli karmaşık olduğunu bilmeyen birinin lafı güzafı. Tamam, susuyorum. Aynı terhaneyi tekrarlayıp duran gerçekçilere kulak verelim. Eğer istihdamı şu anki düzeyde tutmak istiyorsak silah üretmeliyiz değil mi? Ekonomistteki ve sağdaki soldaki gerçekçiler böyle diyor. Böylece tüm bu insanları günde 8-9 saat istihdam etmek için silah üretmeye devam edeceğiz ve bir ay ya da bir yıl sonra salgını kitlesel yoksulluk ve açlık izleyecek ve bu defa bir tadımlığına tanıştığımız Palermo'da Abatellis Sarayı'nda gördüğümüz ölümün zaferinde olduğu gibi o güzel beyaz atın üzerinde görünen yok oluşla yüz yüze geleceğiz. Ya insanları sadece yararlı olanı üretmeye yetecek kadar çalıştırmaya karar versek ya onun yerine herkese yararsız çalışma süresinden farklı bir gelir tahsis etsek? Ya şimdiye kadar aldığımız işe yaramayan uçakların ödemesini durdursak? Ya savaş için muazzam meblalar ödemeye bizi zorlayan uluslararası taahhütleri takmamaya başlarsak? işte bu konuşmalar o zaman bir müfritin zırbaları olmaktan çıkar ve tek mümkün gerçekçilik halini alır. There is no alternative. Arkadaşım Penny Londra'dan yazıyor. I just sit and write. The strange life has become familiar and calming, but there is always calm before the storm. Oturdum, yazıyorum. Bu tuhaf hayat aşina ve sakinleştirici bir hal aldı, ama fırtınadan önce hep sükunet olur. Fırtına kopmadan daima bir tuhaf sessizlik olur. Şöyle der gibi, yorgun virüs çekilip gittiğinde güzel olacak. O noktada aptallar normalliğe dönme zamanı geldi sanacaklar. Bilge olanlar daha büyük fırtınaya hazırlanıyor. Psiko çöküntü günlükleri Franco Bifo Berardi Çeviren ve okuyan Serhan Ada